Derman ararken derde düş oldum Derman ararken derde düş oldum Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir Ağlama gözlerim Mevla Kerimdir ama gözlerim mevlam kerimdi mevla kerimdi dedim dosta gidem fismet olmadı dedim yare gidem nasip olmadı ağlama gözlerim ümkerimdir ağlama gözlerim mevla kendin Yırdı Ağlama gözüllerim Mevlam Kerimdi Mevla Kerim Ben ayrılmaz idim, Felek çaayırdı Ben ayrılmazdim Felekş yayırdı ağlama gözlerim mevlam kerimdir ağlama gözlerim mevla kerimdir Sevil dostlar 94.9 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz ben Ercüment Gürçay Bugün programa Türk Halk Müziği'nin usta sesi Ali Ekber Çiçek'ten dinlediğimiz bir Erzincan türküsüyle başladık. Gurbetel'de bir hal geldi başıma.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 halen TRT arşivlerinde Alekber Çiçek'in 54 kaside olduğu biliniyor. Yani işte birçok ülkede konserler ve üniversitelerdeki sohbetler aracılığıyla Anadolu'nun sanatını dünyaya taşımaya çabaladı. Alekber Çiçek bir kaynakta yolunu şöyle anlatıyordu.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 Veyselce bir yaklaşımla, kara toprak kucağını açmıyor mu en sonunda bize? Edremit tahta Kuşlar Köyü'nde toprağa verildi. Ölümünün üzerinden birkaç saat geçmişti ki, Ozan Hasan Ulusoy aşağıdaki anıtı yıkıyordu. Muhallakta hayal tuttu, cam tuttu, dost gözünde hayal oldu, düşüldü. İçini sarınca derdi sevdası Leyla dedi Mecnunlara eş oldu Pir Sultan Nesimi Karaca oğlan Nice aşık mızrabında buldu can Gözü menzilinde gönlünde heyecan Yandı yürek gözlerinde yaş oldu Mihnet çekti gam dağında yoruldu Aşk çayında Aşk çayında aktı aktı duruldu İnsanlığın çamuruna karıldı Nar içinde katılaştı taş oldu Dolan dost için oldu pervane Aşk meyinden oldu deli mestane Zamanede bulunmadık efsane Can ehlinin sarayına baş oldu Ömür boyu sazı durdu yanında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 Takk for at 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. E bugün programda 26 Nisan 2006'da bu hayata veda eden Ali Ekber Çiçek'ten Türkler dinliyoruz.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 günümüze taşıyan, işte kadının Alevi inancındaki yerine vurgu yapan, Dersim Koçgiri kültüründeki anaerkil yapıya atıfla ya kadının yok olan dergah geleneğinde kendisini yeniden yaratma çabası da olarak da yani anlam bulan bir projeydi oyunun görsellerinde Alevi kültüründe önemli yeri olan Zümlüdü Anka ve Şahmaran görsellerini görüyoruz yani yeniden doğuşu simgeleyen zümlüdü Anka'nın tüylerinde bulunan 12 tane göz dev duşarı yani 12 kadını simgeliyor Zümlüdü Anka ise kendi başına 13. kadın rolünü role giriyor Yani bir tarafı kadın bir tarafı yılan olarak tasvir edilen Şahmaran ise vücudunda bilgeliği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 Ölüm yıldönümü dolayısıyla bu program yapılıyor. İlginçtir. Bu dağın, Gürlevik Dağı'nın bir yanı hafif bir yanı Zara'dır. Biz hafif Hosar bölgesindeyiz. Arka tarafı Zara bölgesinde o Alevilik geleneğinin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 Set up Söyle benim için de eller Allah'ın o Bye. Uh -huh.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 Programa çok sevdiğim bir türküyle devam etmek istiyorum. Sadık Doğanay'dan Ali Ekber Çiçeği'nin derlediği bir zile tokat türküsünde Ali Ekber Çiçeği dinleyeceğiz. El vurup yâremi incitme tabip. <gülüyor> Ercan kabul etmez. Ürön var, ürön eller var, ürön eller var. Vaydı dünya yalansın dünya vay dünya dünya fani dünya yalan ile yalan olasın dünya bana dünya Lalanlar insana gelir, mürşide gelir. Elbetarı uyan dermanı sadık der ki kimde ne var kim bilir. Geçti güzler gittim elde neler var dilde neler var elde neler var, elde neler var? dünya, dünya, fanisin dünya» «Vay dünya, dünya, dayımsin dünya» «Aşk ile fervane, dönensin dünya, yanansın dünya»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 gömütlüğüne de gitmiştik ve ona türkülerle seslenmiştik. Yani rüya gibi geçen yani insana yaşasın hayatı dedirtecek iki güzel gün yaşamıştık. E bazen karamsarlık kapılıyor olsak da ben yani kuzeyden güneye, doğudan batıya bu toprakların zenginliğine, bereketine, insanların sağduyusuna güveniyorum hala.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 Yar gönlüm ki min var kime yalvarayım kaldır gönlüm dardırma azdırırsın böyle yara derdi bilmeye ne söyleme azdırırsın bir gün yara Dünyada, Sol masa dünyada, bu dünya da güzeller solmaz solmasa dünyada güzeller bu dünya fani kimseye kalmaz kimseye kalmaz yalan dola önülen Sofuluk olmaz ölümün o zamklekler veraygün Yalan dola sofuluk olmaz ölümün o zamklekler veraygün Derviş alimük verir özüne derviş alimük verir özüne gönül lütfe geldi sözüne Geldi sözüne Azrail konarsa göysünüzüne o zaman getirmez İlam'ın gün Azrail kolarsa göysün düzüne o zaman beklemez Sırayı günmez